Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'l vahidil kahhar. Ves ve vesselam ala nebiyina'l muhtar. Ve ala alihi ve ashabihi'l ethar ve ala cemi'l enbiya'i vel murselin el ebrar. Kıymetli kardeşlerim, ulul azm peygamberlerden biri olan 950 yıl gecesini gündüzüne katarak tebliğ ve davet adına çırpınan, 950 yılın sonunda da Allah'ın büyük bir ikramına mazhar olan, o kadar ağır imtihanların arkasından Cenab-ı Hakk'ın verebileceği en güzel mükafatlara mazhar olan, bir İslam peygamberi Hz. Nuh Aleyhisselam'ı anlamaya devam ediyoruz. Hz. Nuh başlangıçta siz de fark ettiniz öyle birkaç derste bitecek bir peygamber değil. Ama ben öyle programlamıştım. İnşallah zorluya zorluya beş derste bitireceğim. Bugünkü üçüncü dersimizi yapmış olacağız. Allah izin verirse, imkan verirse... Önümüzdeki iki derste de Hazreti Nuh'u işleyerek bu faslı tamamlamış olacağız. Ben dersin bidayetinde meseleyi biraz daha iyi kavrayabilmemiz için sizi nübüvvetin 7. veya 8. yılına bir götürmek istiyorum. Siyeri hepiniz okuyan insanlarsınız, haberdarsınız neyin olup neyin bittiğinden. 7. 8. yıl dediğim zaman hangi sayfalara ve hangi hadiselere denk geldiğini hemen zihninizde hatırlayacaksınız. Bir iki cümleyle ben hatırlatmış olsam size, 7 yıl, 8 yıl boyunca inanılmaz bir gayret koyacak sallallahu aleyhi ve sellem ortaya. Kavmini büyük bir şefkatle bu İslam denilen hayat nizamıyla, Allah'ın insanlığa gönderdiği en büyük ikramla tanıştırmaya çalışacak. Ona inananların sayısı bir avucu açmayacak. Ama kavmi şefkatle onlara uzanan o eli tehditle, şantajla, alayla, iftira ile, başka başka sıkıntılarla karşılayacak. karşılayacak. Ve 7 yedinci yılından itibaren de siyer tarihi içerisinde en ağır imtihanların yaşandığı Şibi Ebi Talip olayı muhasara hadisesi yaşanacak. Yedi yıllık o mücadelenin arkasından Allah Resulü ve ona inanan Müslümanlar Ebi Talip'in mahallesinde bir tecride bir muhasaraya maruz kalacaklar. İnsani bütün ilişkiler asgari indirilecek yeme içme meselesinde dahi inanılmaz imtihanlar yaşanacak ve o günlerde yaşanan o sıkıntıların en üst düzeyde olduğu anlarda Allah ayetlerini gönderecek ve ayetler Nuh diyecek, 950 diyecek, tebliğ diyecek, temsil diyecek, tevekkül diyecek, ne olursa olsun mücadele diyecek. Tuğyan varsa eve eğer tufan vardır diyecek, o tuğyana dikkat çekecek, arkasından gelecek olan bir geminin haberini verecek, o geminin üzerinden mesajlar verecek, verecek de verecek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok iyi alacak bu mesajları. Ona iman eden sahabe de alacak ve inen o ayetler aslında biten ümitleri yeşertecek. O inen ayetler ayaklardan kesilen fere yeniden fer olacak. O inen ayetler yeniden ümitleri bambaşka bir noktaya getirecek. Heyecanlar artacak, iştiyak artacak, sevdanın boyutu birse on olacak, onsa yüz olacak. Ayetler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yüreğindeki fırtın fırtınaların Ilacı olduğu gibi sahabenin de yüreğindeki fırtınalara ilaç olacak. Şimdi benim güzel kardeşlerim, bilmem katılır mısınız bu kardeşinize? Şu anda da müthiş bir tuğyan var ve her tuğyanın arkasından bir tufan gelir. Maddi manevi fark etmez bir tufana doğru da yürüyor şu anda insanlık. Bu tufandan kurtuluşun tek bir yolu var. Hazreti Nuh'un gemisine binmek. O geminin ne olduğunu göreceğiz zaten önümüzdeki derslerde. Şu anda bu ayetler eğer Kur'an'ımızda ısrar ve tekrarla bize anlatılıyorsa aslında bize söylenen belli. Biz üzerimize almıyoruz, sorumluluğu başkalarına havale ediyoruz. Ona buna bir şekilde gönderiyoruz mesajları ama kendi üzerimize alıp da meseleyi çok farklı bir biçimde kendi dünyamıza taşımıyoruz ama Sahabe gibi yaptığımız anda sahabede oluşturduğu o tesir inanın ki bizde de oluşacak. Bitti mi ümitlerin Nuh aleyhisselam sana ümit olacak. Heyecanın mı azaldı sen üniversitedesin 2-3 hafta 1 ay 3 ay 5 ay neyse yarım dönem biraz mücadele ettin. Birkaç insanla oturduğun kalktın tebliğ adına bir şeyler yaptın istediğini beklediğini umamadın göremedin. Nuh aleyhisselamı okuduğun zaman sende ümitsizlik olmuyor. Babasın, evladınla ilgileniyorsun, 10 senedir namazı alıştıramadın, 10 senedir tesettürü sevdiremedin. Hatta küçükken çok iyiydi, büyüdü, ergenliğe geldi, belli bir noktaya geldi. Namazda gitti, tesettürde gitti. Senin yanında olmasa da arkadaşlarının yanında imanını sorgulamaya başladı. Şunu yapmaya başladı, bunu yapmaya başladı. Eğer sen Nuh Aleyhisselam'ı güzel okursan, Nuh Aleyhisselam sana bir şeyler söyleyecek. Sen kendinden razı değilsin. Kendinden. Mesela diyelim ki bir 10 yıl önce, 15 yıl önce, 20 yıl önceki İslami heyecanın şu anda yok. Kendi hayatına dönüp baktığın zaman ya biz 10 sene önce bak başka yerdeydik şimdi bambaşka yerdeyiz. Biz 10 sene önce daha farklı hassasiyetlerimiz vardı. Faiz deyince bizim böyle rengimiz atıyordu. Şimdi faiz deyince hiçbir şey olmuyor bize. Helal haram meselesinde 10 sene önce daha farklı bir hassasiyetimiz varken şimdi zayıfladı. Dönüp Nuh Aleyhisselam'ı okuduğun zaman kaybettiğini yeniden kazanıyorsun. Budur zaten eğer böyle okursak bir anlamı var. Zaten böyle okuyalım diye Kur'an'a girdi bu kıssa. Kıssalar 108 ayetle doğrudan Hazreti Nuh'dan eğer aziz kitabımız sözün özü olan ve kıyamete kadar insanlığın en başvurucu kaynağı olan o aziz kitap bundan bahsediyorsa Başka bir şeyi konuşmamıza gerek yok bizim. Onun için davet ediyorum sizi. Sefi'netin Nuh'a davet ediyorum. O Sefi'netin Nuh bir vakıfın gemisi değil. Bir derneğin gemisi değil. A cemaatinin, B cemaatinin, Afırkasının, B hocasının gemisi değil. Asla değil. Eğer kimse kendine ait olan geminin üzerine Nuh gemisi yazıyorsa ona binmeyin zaten. Ona binmeyin. Nuh'un gemisinin üzerinde sadece İslam yazıyor. İslam yazıyor başka bir şey yazmıyor. Ve bizi Hazreti Nuh yine gemiye çağırıyor. Ya bineceğiz ya helak olup gideceğiz. Ya o bir gemiye bineceğiz ve o geminin içerisinde bize yüklenen sorumluluk neyse onun yerine getireceğiz. Ya da o tufan bizi de alıp götürecek Allah korusun. Sadece gemiye binmekle de yetinmeyeceğiz. Geldik işte elhamdülillah iman diye Allah bize büyük bir şerefi nasip etti. Sonra iş yeniden başladı asıl yeni başladı. Şimdi imanın muhafazası meselesi gemiyi delmeme deldirmeme meselesi. Ölene kadar da aynı ızdırap ölene kadar da aynı şeyle yürüme meselesi. Onu da yaptığımız zaman inşallah gemi nasıl ulaştıysa menziline senin bu çağda bindiğin o Sefi'netü necad, Sefi'netü nuh da seni oraya ulaştıracak. Allah'tan niyazımız o olsun ki Cenab-ı Hak bize bunu nasip eylesin. Bizi yanlış gemilere binenlerden etmesin. Nuh'un gemisi diye başka gemilere binip yanlış kaptanların bizi götürdüğü yanlış güzergahlarda savrulanlardan etmesin. Nefsimize değil Allah'ın kitabına göre meseleleri ele alıp Allah'ın kitabı ne diyorsa da onu yerine getirme adına bir azim ve gayret bizlere versin. Şimdi benim güzel kardeşlerim bir hatırlatmak istiyorum tekrardan size bazı şeyleri. Ki dersimizin bugün işleyeceğimiz konusu biraz daha iyice anlaşılmış olsun. Biz Hazreti Nuh der demez onun üzerinden çok ama çok şey öğreniriz de özellikle temsil, tebliğ, takva, Teselli ve tevekkül noktasında çok şey öğreniriz. Bu saydığım beş kavrama da bizim şu anda çok ihtiyacımız var. Bakın temsil İslam'ın yaşanarak gösterilmesidir. Bu olmadığı için şu anda zaten halimiz böyle. Onun arkasından gelir aslında tebliğ. Tebliğin başından sonuna kadar istikrarla yürümesinin azığıdır takva. O takva olmazsa eğer olmuyor. Eğer bu iş zor iş çok zor iş o kadar zor ki inanın ki babanızın evinde olsanız muhatap olmayacağınız nice adamlara bu yola çıktığınız zaman muhatap oluyorsunuz. Ve insan yükü en ağır yük taşınması çok ağır bir yük. O ağır yükü ancak teselli ile taşıyabilirsiniz. Nuh aleyhisselam onu da bize öğretiyor ve en son tevekkül Allah'a tevekkül ederek hiçbir şeyi Allah gibi vekil tutmayarak işimizi Sonucunu, başarıyı, başarısızlığı ne varsa hepsini en sonunda da işin bidayetinden itibaren en sonunda da Allah'a tevekkül ederek meseleyi vardırma. İşte Nuh aleyhisselam bize bunları öğretiyor. İstikamet üzere bir temsil abidesi Hazreti Nuh o temsilin en güzel örneklerini okuyoruz onun hayatından. Sevda haline gelmiş bir tebliğ örneği. Nasıl o ayeti okuduk geçen ders gece gündüz yetmedi gizli açık yetmedi tek tek ya da toplu yani kullanılabilecek her türlü vesileyi kullanarak Allah'ın dinini insanlara ulaştırma adına bir azim bir tebliği bir sevda o sevda o sevdayı anlayabileceğimiz bizim çok güzel bir imkanımız var aslında. Halen ben anladığımız kanaatinde değilim. Halen biz konuşuyoruz ama anladığımız kanaatinde değilim. Arkamızdaki dağ olan Eba Eyyub El Ensari bu sevdanın en güzel işaretidir. Eğer o tebliğ sevdası o kadar yüreğine oturmamış olsaydı 90 küsur yaşlarında o insanın buralara gelmeye takati de olamazdı. Üçüncüsü kötülüğe karşı sergilenecek takva modeli. Kötülük iyileri kötüleştirmedi. Kötülüğün umumi hale gelmesi iyilerin kalitesini de düşürmedi. Hatırlayın Ebrarun Nas'ı şimdi bir daha ona değineceğiz çünkü. Oradaki o iyilik iyilik olarak başladı iyilik olarak da devam etti. Ve biz bunu en güzel örneğini görüyoruz. Hazreti Nuh'un o güzel hayatında kötülüğe karşı sergilenecek bir takva modeli. Büyük bir teselli vesilesi bahane yok küsmek de yok kimseye fatura çıkarmak da yok İslam'a geldiler diye minnet altına sokma gibi bir durum da yok benim babamın tekkesine gelmiyor ki bana bunu minnet etsin o İslam'a geldiği için o noktada Allah'a şükretmesi gerekir. Bunu Müslümanlara minnet vesilesi olarak takdim etmek ve bunun üzerinden de birilerini farklı bir boyunduruk altına sokmak bu davayı anlamamış insanların yapacağı iştir. Dolayısıyla burada öyle bir şeyin olmadığını da görüyoruz Hazreti Nuh'da ve derin bir tevekkül numunesi. Neler gördü, neler geçirdi ben şimdi böyle takatleri zorlayacak bir büyük imtihanından bahsedeceğim şimdi size Hazreti Nuh'un ona rağmen tevekkülden en ufak bir ödün en ufak bir taviz onu zedeleyecek en ufak bir düşünce bile aklına gelmedi. En son bıçak kemiye dayandığı zaman da zaten söylediğinin ne olduğunu göreceğiz. Şimdi benim güzel kardeşlerim bu bilgi dursun bizim zihnimizde bir geçen derse bir dönelim tekrardan hatırlar mısınız? Kur'an'ın rehberliğinde üç başlık açtık geçen ders. Hazreti Nuh kavmini neye ve nasıl davet etti? Kavmi Hazreti Nuh'a nasıl karşılık verdi? Kavminin tepkilerine karşı Hazreti Nuh nasıl davrandı? Biz sadece bunlardan bir tanesini işleyebildik geçen derste. Kavmini Hazreti Nuh neye ve nasıl davet etti? Neye muhtevaydı onu da gördük zaten tevhide takvaya ibadete davet etti. Nasıl davet etti? Bir tebliğcide olması gereken vasıfları hayatında dirilterek davet etti ki onu da yedi vasıfla söylemiştik hatırlayın şefkatle, emniyet ile, beklentisizlik ile, istikrar ile, yöntem ile, tanıma ile ve ilimle davet etti. Bugün ikincisini işleyeceğiz. İnşallah bir dahaki dersimizde de üçüncüsünü işleyeceğiz. Çünkü bunlar çok önemli konular. Bu konuların üzerinden bizim alacağımız önemli mesajlar var. Öyle bir anda sıkıştırıp gitmek doğru değil. Yeri gelmişken bunların üzerinden kendi dünyamıza almamız gereken mesajları da biraz böyle eksene koyarak anlamamız gerekir. İkincisini işleyeceğiz de kavmi Hazreti Nuh'a nasıl karşılık verdi. Hatırlayalım yine geçen ders söyledim. Üç zümre var Hazreti Nuh'un karşısında. O zümrelerden bir tanesi ebrarun nas, insanların iyileri, insanların iyilerinden olmanın vasıflarının ne olduğunu gördük. İkinci zümre insanların çoğunluğunu oluşturan ekserun nas, insanların çoğunluğu o zaten kitle. Biliyorsunuz kitlenin nasıl hareket ettiğini. Üçüncü zümre ise o kitleyi yönlendiren zümre mele ön nas mele takımı. Seçkinler, itibar sahipleri, iktidar sahipleri, güç sahipleri yani toplumun temel anlamda ilklerini ellerinde tutan zümre. O mele'ün nas, ekserun nas'ı ne yapıyor? Yönlendiriyor ama mele'ün minennas'ın ebrarun nas'a etkisi yok. Çünkü insanların iyileri yani kaliteli insanlar akıllarını kimseye vermezler. Onlar kitlenin içerisinde değildir. Onlar şahsiyet sahipleridir. Öyle televizyonda gördüğü bir haberle internette sosyal medyada gördüğü bir haberle birisinin yalan yanlış ona getirdiği bilgiyle hareket etmez. O Ebrarun Nastır. İnsanların iyilerindendir, kaliteli insandır. Arkasına bakar, önüne bakar, sağına bakar, soluna bakar. Bilmediği bir mesele hakkında ahkam kesmez. Biliyorsa konuşur, bilmezse susar. Çünkü konuştuğu her sözün ona verdiği bir yükümlülük olduğunun şuurunda olur. Ona göre hareket eder. O Ebrarun Nas bambaşka bir zümre ki iman edenler ki en başlarında Hazreti Nuh'tu zaten o zaman onlardı. Allah bu çağın ebrarunnasından da bizleri eylesin inşallah. Şimdi bu ikincisine bir gelelim benim güzel kardeşlerim. Kalmi Hazreti Nuh'a nasıl karşılık verdi? Hazreti Nuh onları tevhide çağırıyor. Takmaya çağırıyor, ibadete çağırıyor ve hiçbir karşılık da istemiyor. Defaatle söylüyor ben sizden bir ücret istemiyorum. Benim ecrim Allah'a aittir istiyor bunu söylüyor. Söylemesine rağmen kavmi karşısındaki o kitle ekserun ve mele ön naz Hazreti Nuh'a farklı bir biçimde karşılık veriyor. Kur'an o kadar ayrıntı veriyor ki bunu ben bu hafta bir daha döndüm tekrardan Kur'an'daki bu ayetleri 2-3 defa baştan aşağıya okudum okudum okudum. En son 14 maddede özetlemek zorunda kaldım. Ama bazı maddeleri açtığımda inanın ki daha fazla olacaktı. Nasıl bir Kur'an'ımız var nasıl bir kitabımız var buradan da anlayın. Hani merceği nereye koysanız oradan bir başka şeyin ortaya çıktığına şahit oluyorsunuz. Kavmi Hazreti Nuh'a nasıl karşılık verdi? Ayetlerden okuyoruz. Apaçık bir dalalete düşmekle suçladılar. Araf suresi 59. ayet. Dalalet ney? Türkçedeki birkaç karşılığı var da buradaki anlam şu sapıtmışsın dediler sen. Nuh aleyhisselama sen sapıtmışsın yanlış yoldasın diyorlar. Kendileri yanlış yolda Hazreti Nuh onları doğruya çağırıyor. Onların Nuh aleyhisselama verdiği karşılık bu. Şimdi siyeri hatırlayın yine aleyhissalatü vesselam efendimizin hayatını biz çok bu kürsülerden anlattık siz de okuyorsunuz zaten söylediğim her şeyin Resulullah'ın dünyasında karşılığı var zaten ara ara göndermelerde bulunacağım aleyhissalatü vesselam efendimizi de dalaletle suçladılar sen atalarımızın dininden bizi koparıyorsun dediler sen bizim geleneklerimize, göreneklerimize, şimdiye kadar gördüklerimize aykırı konuşuyorsun dediler. Biz böyle görmemiştik. Biz şöyle görmüştük ama sen bunu yapmakla aslında bizim düşüncemizden sapıyorsun, sapıtıyorsun. Bizi de kendin gibi sapıtmaya, saptırmaya çalışıyorsun. Neye benziyor biliyor musunuz? Benim güzel kardeşlerim burada Nuh aleyhisselamın kavminin Hazreti Nuh yaptığı temelin bir fıkrası var biliyorsunuz girmiş otoyola ters gidiyor arabalarda geliyor karşısından böyle birer birer o anda da radyo açık radyoda da uyarıyor işte haberlerde adamın biri ters girmiş yola dikkatli olun diyor ne bir tanesi diyor hepüsü, hepüsü. hiç kendi üzerine almıyor işte inkarcı bu zaten kendisi sapıtmış bütün bir dünyayı kendi karşısında farklı bir yerde görüyor. Çünkü kendisi dünyanın ekseninde zaten. Aynı bu mantık bu bir inkar psikolojisidir. Bu acayip bir şey zaten kendisini ona inandıramasa o mücadeleyi veremez. Dolayısıyla orada bir mücadele var aslında bir psikoloji var. O psikolojiyle karşısında kendini hidayete doğruluğa güzelliğe hayra çağırana dalalettesin diyerek oradan kendine pay çıkarmaya çalışıyor. İkincisi dinlememek için bahaneler ortaya koyup hakikatten kaçtılar. Nuh suresi 7. ayet. Ne yaptılar biliyor musunuz? Kur'an aynen öyle söylüyor. Kulaklarına parmaklarını soktular. Böyle kulaklarına parmaklarını soktular. Dinlememek için her türlü yolu denediler. Yollarını değiştirdiler Nuh Aleyhisselam bir yerden geliyor Kur'an'dan öğreniyoruz başka yola geçtiler. Elbiselerini başlarına geçirdiler Nuh'u görmemek için Aleyhisselam öylece bir tedbir almaya çalıştılar. Gözlerini kapadılar ayaklarını direldiler kibirlendikçe kibirlendiler. Ve öyle bir hale geldiler ki dinlememek için kullanılabilecek her türlü yolu kullandılar. Şimdi bütün peygamberlere karşı sadece peygamberler değil benim güzel kardeşlerim. Risalet davasını o davanın ilkelerine göre duyurmaya çalışanlara karşı her zaman için karşıtların tavırı budur. Önce umursamazlar. Önce umursamazlar. Sonra... Dinlemiyormuş gibi yaparlar ama dinlerler aslında yani bakalım ne diyorlar bakalım bir şeyler var mı diye bir merak da vardır. Bakarlar ki iş öyle basit bir iş değil bu sefer toplum dinlemesin diye toplumun önünde kulaklarını tıkarlar. Bugün o kulaklarını tıkamaya başka şeyler yapıyorlar biliyorsunuz. Onu da yaptılar yine engellenemedi İbrahim suresinin 9. ayetinden bir şey öğreniyoruz. Ne yaparlar biliyor musunuz ellerini o peygamberlerin konuşan o risalet elçilerinin ağızlarına götürürler ve susturmaya çalışırlar bugün o susturmanın yolları da başka şimdi aletlere ne olur takılmayın adetlere bakın siz orada bir şey var aslında yani konuşturtmamak için elinden gelen yapar yeter ki tebliğ ulaşmasın yeter ki muhatap o hakikatlerden haberdar olmasın duymasın görmesin işitmesin ne olursa olsun onun içinde elinden gelen her şeyi yapar üçüncüsü dinimizi ve dolayısıyla birliğimizi bozmaya çalışıyorlar ona karşı sert olun dediler Nuh suresinin 23. ayeti neyle suçluyor Hazreti Nuh'u anarşi çıkarmakla bu terörist zaten ya bizim birliğimizi dirliğimizi bozmaya çalışıyor. Ne dediler o ayette o ayeti biz başka bir şey için kullandık önceki derslerde dinimizi dediler ki tanrılarınızı bırakmayın ilahlarınız Ved Süva Yevus Yevuk ve Nesir'den vazgeçmeyin. Ona karşı da sert olun sert olun çünkü o sizin dininize birliğinize dil uzatıyor. Bakın Hazreti Nuh'a karşı söylenenleri ne olur burada zihninizde tutun hemen yanı başına siyeri nebi koyun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yapılanları da hatırlayın bir de bugüne gelin bugünü de şöyle bir karşısına koyun ne kadar büyük bir benzerlik olduğunu göreceksiniz. Biz Hazreti Nuh'u konuşuyoruz aslında ama bugünü konuşuyoruz. Dördüncüsü bir üstünlüğün yok ki niye sana inanalım dediler. Hud suresi 27. ayet. Sen de bizim gibi bir insansın dediler. Niye sana inanmış olalım ki? Bula bula Allah seni mi buldu dediler. Kavmin içerisinde bu kadar zengin, soylu, asil, bilgili adam varken Allah niye seni seçsin dediler. Senin seçilmenin ispatını ki hadi göster bakalım ne önünde melekler yürüyor ne arkanda melekler yürüyor ne büyük bir hazinenin sahibisin ne elini zahmetsizce attığın bir mahsul veren bir tarlam var bahçem var ne önünde arkanda adamlarım var ne çoluk çocuğum var fazlaca ne üstünlüğün var ki sana inanalım dediler. Senin hiçbir üstünlüğün yok. Çünkü müşrik aklı Beşer üstü birini bekliyor. Aslında bu sevmesi için benim sevmesi için iman etmesi için değil. Bakın dikkat edin. Beşer üstü olsun ki takatler erişmesin haneye yer olsun. Yoksa peygamberin taklidi için onu istemiyor. Peygambere ittiba etmek için de onu istemiyor. Ne üstünlüğün var ki senin diyor. Ve bunun üzerinden bir sürü şey söylüyorlar. Beşincisi alaya alıp küçümsediler. Şu ara süresi. 111. ayet ne dediler biliyor musunuz? Bakın size çok tanıdık gelecek. Ona sadece fakirler inanıyor. Toplumun en düşük en alt tabakası kimse Nuh'a inananlar onlar. Aklı başında ileri gelen zengin böyle bir toplumda itibar olan kimse inanmıyor Nuh'a. Nuh'a hep böyle bizim değer vermediğimiz... Düşük seviyede dediğimiz sefih akıllı dediğimiz insanlar inanıyor. Onun için de dikkate alınacak bir şey değil zaten. Küçümsediler alaya alıp küçümseyerek ona inananlar şunlar zaten deyip burun kıvırdılar. Ama onu demelerine rağmen bakın bir şey daha dediler. Yanındakilerini sana inanmış olan alt tabaka insanları kov ki seni dinleyelim dediler. İkinci aşamada bu. Çünkü o daveti o tebliği engellemesi gerekiyor. Önce öyle söyledi ama yine insanlar iman etmeye devam ettiler. Bu sefer diğeri geldi. Dediler ki yanındakileri o düşük tabakada olanları o alt tabakada olanları kov ki yanından biz yanına gelelim senin meclisinde yer alalım. Şimdi bunu bir aklımızda tutalım buna gideceğiz bir daha. Bu çok önemli bir mesele çünkü. Yedincisi. Bizim üzerimizde hakimiyet kurmak için bunları söylüyorsun dediler. Mü'minin suresi 24. ayet. Senin derdin bize kral olmak. Sen bunları söyleyerek aslında iktidar elde etmek istiyorsun. Toplumda tanınmak istiyorsun. Toplumda bilinmek istiyorsun. Senin tek bir derdin var bize hakim olmak. Böyle bir şey yok aslında ama bir şey anlamıyor o mele önminen naz. Ya bir insan sadece ecrini mükafatını Allah'tan bekleyerek bu kadar büyük bir fedakarlık yapabilir mi? Eğer bir insan bir dava için bu kadar mücadele ediyorsa kesin o insanın dünyevi anlamda bir hesabı gizli bir ajandası vardır. Kendisi menfaatsiz tek kuruşunu vermeyeceği için menfaat elde etmediği zaman asla gidip gelmeyeceği için orada bulunmayacağı için Allah'ın dini için gayret edeni anlamıyor vardır ya vardır var onun bir hesabı vardır o muhakkak bir şeyler yapıyordur belki de bir dış ülkeden falan besleniyordur kesin onun arkasında başka güçler vardır düş güçler mihraklar falan filan biliyorsunuz bir sürü laflar var zaten onlardan bir tanesini iliştirir çünkü anlayamıyor kendisi anlayamadığı için de seni bir yerde konumlandırmak için seni tutuyor bir yerlerle iliştiriyor. İşte bu Kur'an bu hakikati de bizim nazarlarımıza veriyor. Bütün bunları yaptı yine olmadı. Tehdit edip korkutmaya çalıştılar. Ne dediler biliyor musunuz? Şu ara süresi 116. ayet bakın dikkat edin. Ayetleri siz ne olur gidin evde bir açın okuyun tek tek. Bakın ne güzel Kur'an bunlardan böyle bize bir sırayla bahsediyormuş. Ne kadar güzel bir bilgi veriyormuş. Siz de şahit olacaksınız. Eğer dediler Nuh Aleyhisselam'a. Bu söylediklerinden vazgeçmezsen seni taşlarız. Taşlamayı hakikat olarak da anlamak mümkün. Mecaz olarak da anlamak mümkün. Hem hakikat hem mecaz olarak anlamak da mümkün. Aleyhissalatü vesselam efendimizi kovdular değil mi? Taşlamanın bir anlamı da odur. Mecaz olması kovmak demektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi taşladılar mı? Taif'te taşladılar. Dolayısıyla hakikat olarak taşlamak da mümkün, kovmak da mümkün, ikisi de mümkün. İbrahim aleyhisselam da netice itibariyle aynı muhatap oldu bu tehditlere. Yasin suresini hepinizin bildiği o süre Yasin suresinde de kavmine gelip uyarıda bulunan o elçileri de taşladılar biliyorsun. Dolayısıyla bunun kaderi bu yolun kaderinde bu var o kadere ait de bir dikkat çekiyor zaten burada Kur'an'ımız. Dokuzuncusu yalanladılar ve yalancılıkla itham ettiler. Kamer suresi dokuzuncu ayet. Ne dediler mesela? Güvenirliğini sarstılar Hazreti Nuh'un. Yalan söylüyor dediler ha, haşa. Yalancının sözüne itibar edilir mi? Şu sözleri doğru değil. Şöyle dedi böyle dedi bir sürü şey söylediler. Onun üzerinden Hazreti Nuh'un güvenirliğini aşmaya çalıştılar. Onuncusu. Mecnun deli dediler Kamer suresi 9. ayet bir şeyi aklınızda tutun dedim bir daha diyorum bunu da aklınızda tutun bu iki şeye bir daha götüreceğim sizi buradaki mecnunluk bizim anladığımız manada akli delilik değil benim güzel kardeşlerim yani akli noksanlık değil Arap mecnun kime diyor biliyor musunuz cinlenen adama diyor cinlenmişse işte cinlerle bir şekilde münasebeti varsa o adama diyor Şimdi böyle de bir moda var bizim içimizde. Adam mesela kendi ruhi hayatı, ruhsal hayatı, psikolojisi neyse ya da bir şekilde farklı bir arızası var. Suçu hemen zavallı cinlere kesiyorlar. Cin çarptı bana. Kendi çarpmıştır cine. Cinin çarptığı yok ona. Kendi çarpmıştır suçu faturayı cine keserek işin içinden çıkmak. Bu da bir moda şimdi yani adam diyelim ki bir bunalım takılacaksa bir şey olacaksa iki şey zaten. Ya bana büyü yapıldı ya bana cin çarptı deyip işin içinden çıkacak. Bu değil buradaki söylenen. Buradaki şey cinler bana haber getiriyor. Bu cinler getiriyor aslında vahyi. Vahyi getiren vahyin emin meleği ama onu öyle demiyor müşrik onu öyle demiyor muarız. Onu ona cinler getiriyor diyor. Şimdi bunu aklınızda tutun burayla çok önemli bir noktada bir işimiz var çünkü. 11.si bunların hepsi olduktan sonra baskı altına alıp Hazreti Nuh'u iş yapamaz hale getirip engellemeye çalıştılar. Kamer suresi 9. ayet. İnsanlarla Hazreti Nuh arasına engeller koydular. Engel için ellerinden gelen her şeyi yaptılar bir şey söyleyeceğim anlayacaksınız benim derdimi. O günkü mele sünni gündemler oluşturdu insanların böyle zihinlerini boş yere meşgul edecek gündemler oluşturdular ki Nuh aleyhisselamın davetiyle insanlar buluşmasın. Mele bunu yapar zaten o melenin işi bu. Kendisi ortaya bir mesele atar, o meseleyle seni meşgul eder. Sen asıl okunması gereken, ilgilenmesi gereken, senin dünyanda olması gereken şeyler olmasın diye. Çünkü seni meşgul ettiği zaman o meşguliyet senin hakikatle arana mesafe koyacak. Onu o günkü Mele'de yapıyor, bugünkü Mele'de yapıyor. Hazreti Nuh'un karşısındakilerin de yaptığı bundan başka bir şey değil. 12.'si tebliğ ettiği vahyi Hazreti Nuh'un kendisinin uydurduğunu iddia ettiler. Hud suresi 35. ayet 13.sü her türlü hileyi yapmaktan uzak tuzak kurmaktan geri durmadılar. Nuh suresi 22. ayet Hazreti Nuh'u en fazla yoran buydu. Hilelerinden artık bıktı oyunlarından bıktı. Adamların çevirmediği film kalmadı neler neler yaptılar Hazreti Nuh artık bir noktaya geldi içler acısı öyle bir feryadı var ki o feryadı bunları bilmeden anlayamazsınız o feryadın ne olduğunu göreceğiz bir dahaki ders 14.sü ve sonuncusu da dediler ki ya bıktık senden Nuh de bir bizi azapla tehdit edip duruyorsun hadi Azabın bize bir an önce gelsin de ulaşsın dediler. Getir bakalım bize tehdit ettiğin o azabı deyip Allah'a haşa meydan okudular. Onun için 14.sü azabın kendilerine bir an önce gelmesini istediler Hud suresi 32. ayet. Şimdi bu 14 tane mesele vakit olsa aslında birer birer biraz detaylı ele alınması gerekir. Ama siz inşallah dediğim gibi o ayetleri okuyacaksınız biraz üzerinde duracaksınız. Allah'ın izniyle benim sadece verdiğim meselesini ibacı olarak kabul edeceksiniz. Altlarını siz dolduracaksınız. Ben iki meseleye bir dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Çünkü çok önemli benim güzel kardeşlerim. Birincisi ona mecnun ve deli dediler. Bu ithama sadece Hazreti Nuh maruz kalmadı. Bakın Kur'an'dan okuyoruz. 11 yerde geçer Mecnun ifadesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dahil birçok peygamber için bu itham kendilerinin maruz kaldığı bir itham olarak önlerinde durdu. Mesela Zariyat suresi 52. ayette peygamberlerin çoğunun öyle olduğunu söyledi Rabbimiz. Çoğu o ithamın muhatabı oldu. Kamer suresi 9. ayet bizim kullandığımızda Nuh aleyhisselamın o itama maruz olduğunu kaldığını gördük. Hicir suresinin 6. ayetinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme doğrudan hem de ne dediler biliyor musunuz? Ve qalu ya eyyuhellezi nuzzile alezzikru innekelemecnun. O dediler ki onlar o karşısındakiler ey kendisine zikir Kur'an indirilen Muhammed sen mutlaka bir mecnunsun. Bunu söylüyorlar Allah Resulü'ne ey kendisine zikir indirilen Muhammed sen mutlaka mecnunsun. Şuara 27'de Zariyat 39'da Firavun Musa aleyhisselama dedi sen mecnunsun dedi. Saffat 36'da Duhan 14'te Kalem 51'de Tekvir 22'de Mekkeliler efendimize mecnun dediler. Tur 29'da Kalem 2'de ise Rabbimiz dedi ki onda bir mecnunluk yok. Onda asla böyle bir şey yok. Şimdi benim güzel kardeşlerim bakın çok önemli bir noktaya götüreceğim şimdi sizleri. Bu sayılan adları sayılan peygamberler ve Zariyat 52'de genel itibariyle sayılıp isimleri sayılmayan ama bütün peygamberlere teşmil olan o ilahi mesajı hatırlayın. Diyelim ki biz adları sayılanların üzerinden bir değerlendirme yapalım. Hazreti Musa'ya Mecnun dedi Firavun ve onun melesi itibar görenleri. Musa'nın arkasında iman etmiş bir kadın var. O kadın şu Ayb'ın kızı. Medyen'deki saliha kadın Hazreti Musa'nın arkasında. Ve Hazreti Musa'nın yanında kendisinden 10 yaş büyük abisi. Bir peygamber olan abisi var. Hazreti Harun var. Bu itamlar geldiğinde... Musa aleyhisselamın sığınacağı bir liman var Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme mecnun deniyor eve vardığı zaman onu teskin eden bir Hatice'si var ey efendim diyor sende bir mecnunluk yok Allah Resulü Allah Resulüne söylüyor Hatice anamız diyor ki hayır diyor asla Allah seni zayi edecek değildir Bı. Öyle fırtınalar dönüyor Allah Resulü'nün içinde. Eve varıyor Hatice anamız diyor ki Allah seni mahzun edecek değildir. Sen asla bu manada bir sıkıntıya düşmeyeceksin. Çünkü sende mecnunluk yok diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde sular duruluyor. Peki benim güzel kardeşlerim ne oluyor biliyor musunuz Nuh aleyhisselam'da? İlk ona mecnun diyen kadını hanımı evden evin içinden hanımı ona mecnun diyor. Ve o haberi dışarıya ilk sızdıran o. Diyor ki, Nuh'a bir şeyler oluyor akşamları. Terliyor, titriyor, vahiy geliyor ya vahin gelişine ve ona bir cinler musallat oluyor. Büyük ihtimalle o mecnun diyor. İlk kez evden çıkıyor bu bilgi. Hazreti Nuh bu kadar ızdırabın altında en büyük darbeyi inkarcı bir kadından yiyor. Gelinde anlayın benim güzel kardeşlerim. Gelinde bu meselenin üzerinde Biraz durun. Gelin de bunun üzerinde biraz tefekkür edin Allah aşkına. Bakın biz Kur'an'da aile meselesini bize en güzel anlatan bir sure olan Tahrim Suresi'ni okuyoruz. Tertipte 66. sure olan 12 ayetlik bir sure. O surenin 10. ayetinden itibaren Rabbimiz bir şeye bizim dikkat dikkatlerimizi çekiyor. Nuh'un ve Lut'un hanımlarının inkarcı ve hain olduklarını söylüyor. O ihanet ne Lut'un hanımında geleceğiz ama Nuh Aleyhisselam'ın hanımındaki ihanet ne işte bu. Evdeki sırları dışarıya veriyor. Yoksa haşa bir namus meselesi falan filan değil. Oradaki ihanet deyince aklınıza başka şeyler gelmesin. İhanet bu. Hazreti Nuh'un evdeki özel meselelerini, müminlerle konuştuğu meseleleri, gelen vahyi, onun yaşadıkları halleri. Hanımıdır aynı yastığı paylaşıyor. O yastığı paylaştığı insanla bazen dertleşme adına ortaya koyduğu şeyleri o hain kadın alıyor inkarcılara götürüyor. Ve Hazreti Nuh'un en büyük ızdıraplarından bir tanesi bu. Bir diğeri yine evden biliyorsunuz. Onun oğlu o inkarcı kadının oğlu olan Kenan. Hem oğuldan hem hanımdan ağır bir imtihanla karşı karşıya kalıyor Hazreti Nuh. Birçok peygamberin karşılaştığı imtihanların en ağırlarından bir tanesidir bu. Şimdi o sürede 10. ayette Rabbimiz ne dedi bize? Lut ile Nuh'un inkarcı ve hain kadınları dedi. 11. ayette ortaya Asiye koydu. Firavun'un saliha kadınından bahsetti. Demek ki meselenin cinsiyetle alakası yok. Orada olay bambaşka bir şekilde söyleniyor. 12. ayette de iffet abidesi olan Meryem anamızdan bahsetti. Son 3 ayette yani 10, 11, 12'de 2 tane menfi İki tane müsbet dört tane şahıstan bahsetti Kur'an'ımız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o iki tane müsbet örneği aldığı Asiye'yi ve Meryem'i ona iki tane daha ekledi. Dedi ki bunlara iki tane daha eklenecek Huveylid'in kızı Hatice ile Resulullah'ın kızı Fatıma bu dört tane kadın kadınlar alemi içerisindeki seçkin kadınlar. Kadınlara örnek kadınlar abidevi kadınlar gerçekten hayatlarının üzerinden çok ama çok izler alınacak kadınlar. Ve o kadınların üzerinden de verdiğini verdiği bu manada mesajlar verdi. Şimdi ben çok merak ettim dedim ki ya Nuh aleyhisselam bu kadar çekmiş bu kadından bu kadını boşamış mı? Ne yaptı bu kadınla? Sonuna kadar sabretmiş Hazreti M. Tufanda boğulup gidecek öyle gidecek. Sonuna kadar. Niye diye sorduğunuzda alıyorsunuz cevabı. O bir peygamber. Acaba son anda kazanabilir miyim? Acaba son anda onu da imanla tanıştırabilir miyim ki Kenanı içinde aynı çırpınışını göreceğiz. Bir dahaki hafta son anda bile ümit kesmiyor. Çünkü Risalet davası böyle bir davadır. Öyle ufacık bir şeyden dolayı adamın üstünü çizmek o işin bir tarafı bir tarafta da bu var. Sonuna kadar nasıl yaparım nasıl ederim acaba kazanmanın bir yolu olur mu? Acaba alttan girsem şöyle olur mu? Üstten çıksam şöyle olur mu? Şöyle yapsam böyle yapsam olur mu diye bunun ile inliyor. Ama Hazreti Nuh'un bu imtihanı o kadar ağır bir imtihan ki. Bilmem bu imtihanı anlasak hanımlarımızla ufak tefek kavgalarımızla dünyayı ayağa kaldırıyoruz. Ya işte en büyük savaşı cihadı vermiş gibi işte ortalığı bir velveleye veriyoruz. Onunla bunlar arasında nasıl bir bağ kururuz bilmem. Anadolu'da bir söz var muhakkak siz de duymuşsunuzdur. Hırsız evden olursa öküz bacadan çıkar diye. Nuh aleyhisselamın imtihanı bu hırsız evden. Evin içinden evin içinden yabancı değil evin içinden birisi ve evden götürüyor haberleri. Ne yapıyorlar sonra inkarcılar biliyor musunuz o haberleri? Diyorlar ki ya siz Nuh'a inanıyorsunuz. Nuh'a kendi kandadıya inanmıyor hanımı inanmıyor. Siz Nuh'un dediklerini kabul ediyorsunuz. Nuh'un oğlu bile Nuh'a inanmıyor. Propaganda yapıyorlar ve o propaganda etkiliyor ekserun Ama ebrarun etkilemiyor. Ebrarun etkilemiyor. Bunun üzerinden bir cümle söyleyip diğerine geçeceğim. Vakit çok hızlı geçtiği için yapacak bir şey yok. O da şu toplumda itibar gören insanların aileleri, eşleri, çocukları, yakınları göz önünde oldukları için daha fazla bu manada ithamlara maruz kalırlar. Eğer biz Ebrarun Nas'tan'sa kimseyi kimseden dolayı suçlamayız. Hocadır. Oğlu bambaşka bir hayatın sahibidir. Olmaz mı? Olur. Adam falan yerde itibar sahibidir, alimdir mesela. Nesli, oğlu, hanımı onunla aynı değildir. Ben eğer Ebrarun'un aslansam ben onları bakıp da o büyük insanlara karşı aklımda, zihnimde, yüreğimde bir şey oluşmaz. Biraz da böyle toplum önündeki insanların ailelerini biz dengesizleştiriyoruz biliyor musunuz? Yani böyle hocaların çocuklarında problemler oluşuyor ya biraz bunun birçok sebebi var. Sebeplerinden bir tanesi de şu toplum o kadar yükleniyor ki onların ailelerine ve o aileler dengesiz oluyor. Ya onlar da insan herkes de kendinden sorumlu. Sen ne biliyorsun o adam neler çekmiş kendi evlatları için? Ne biliyorsun o adam akrabaları için neler çekmiş ne biliyorsun biliyor musun? Herkesin evi kendine özel bir sırrı vardır. Niye kurcalıyorsun onu ve niye oradan bir şeyler vuruyorsun? İnkarcıların yaptığı propaganda o. Ebrarun nasıl yapmıyor görüyorlar gözlerinin önünde Nuh Aleyhisselam'ın hanımı geliyor. Cemaatin içerisinde Hazreti Nuh'a hakaretler ediyor söz söylüyor ama oradan Ebrarun nasıl etkilenmiyor. Bir de var işte bir söylentiyle bir şeylerden haberdar olmuş o söylentilerin üzerinden e, hanımına laf geçirmeyen adam bana mı laf geçirecek deyip Allah'ın peygamberiyle arasını ayırıyor. Biz hangisinin rolünü oynayacağız bunun üzerinde biraz düşünmemiz gerekiyor. Şimdi dediğim o ikinci ayete sizi bir götürmek istiyorum. Dediler ki yanındakilerini sana inanmış olan alt tabaka insanları kov ki seni dinleyelim. Neden niye bunu diyorlar tamam seni dinleyeceğiz diyorlar çünkü artık dinlemekten başka çareleri yok. Her geçen gün yayılıyor her geçen gün büyüyor mecbur kalıyorlar dinleyeceğiz diyorlar. Ama şunları bir kov ya bunları yanında niye biz onlarla aynı yerde oturalım. Çünkü biz onları adam sınıfına koymuyoruz biz seçkinleriz biz protokol adamlarıyız. Bizim gittiğimiz yerler başka kafeteryalarımız başka lokantalarımız başka gezdiğimiz parklar başka her şeyimiz başka biz başka bir zümreyiz. Şimdi başka bir zümreden olan biz insanlar niye toplumun alt tabakası olan o insanlarla beraber gelip aynı yerde oturalım bizi öyle alamazsın yanına diyorlar. Aslında burada masumane gözükse de çok tehlikeli bir şey var nedir biliyor musunuz o? Böyle bir itama sadece Hazreti Nuh değil Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dahil birçok peygamber zaten maruz kaldı. Şimdi Efendimiz'den de örnek vereceğim zaten size. Asıl mesele ne biliyor musunuz? Peygamberlerin yanında pazarlıksız bu işi başka iş için değil Allah'ın rızası için yapan bir avuç insan var. O insanları peygamberden koparıp peygamberi yalnızlaştırma stratejisi bu aslında. Yalnız kalsın onu yemek kolay olsun aslında o dert o işin temelinde yatan dert o bir başka tehlike daha var siz dini eğer toplumun sadece bir kesimine indirgerseniz o dini öldürürsünüz. Çünkü din toplumun tamamına hitap etmesi gereken Allah'ın nizamıdır bu din sadece zenginlerle ilgileniyor bu din sadece fakirlerle ilgileniyor. Bizim işimiz gücümüz yok işverenlerle zaten işçiler kardeş patron kalleş zaten o zaman ne yapacağız işçilerle ilgileneceğiz işçilerle bizim işimiz böyle bir şey yok biz bir sendika değiliz ki bir mesleki grupta değiliz şu da değiliz bu da değil bu din ya din başından sonuna kadar Toplumun her kesimini kadın, erkek, yaşlı, genç, amir, memur, işçi, işveren, talebe, hoca kim olursa olsun hepsini ilgilendirir ve hepsine mesajını iletir. Ve o noktada başka bir şey yok. Dolayısıyla iki tane aslında altta gizledikleri düşünce var bu mele takımının. Peygamberi yalnızlaştırma ve dinin alanını daraltarak aslında dini yokluğa mahkum etme. Hatırlayın. Ebu Leheb de söyledi biliyorsunuz aynı sözü başkaları da. Dedi ki ey Muhammed biz iman edersek biz seni kabul edersek bizimle şu kölelerin durumu ne olacak? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki aynı olacaksınız. Çünkü İslam bir tarağın dişleri gibi kabul eder bütün insanları üstünlük parada, malda, mülkte, dilde, coğrafyada, ailede, kavimde, kabilede değil, üstünlük takvada. Ne dediye bu Leheb? Benimle şu köleyi aynı seviyeye getiren din olmaz olsun dedi. Anlayış bu. Bu anlayış. Çünkü istemiyor o ayrıcalığını, kendisini asil görüyor ya, o asaletini kaybetmeyi istemiyor. İstemediği için de direniyor. Bakın benim güzel kardeşlerim çok ilginç bir tabloya sizi götüreceğim. Ne olur dikkatlice dinleyin buradan çok önemli şeyler alacağız ama ben sadece konumuzla alakalı olan kısmı söyleyeceğim size. En'am suresinin 52. ayetinin nüzül sebebine bir bakın tefsirlerde. Elmallı çok güzel aktarıyor Türkçesi de olduğu için oraya sizi havale edeyim oradan bir okuyun. O ayetin sebebi nüzülü olan olay şu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Süheyb'le, Bilal'le, Ammar'la, Habbab'la bulunuyor onlarla oturmuş. Kureyş'in ileri gelenlerinden bir takım Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyorlar. Ve şöyle bir cümle söylüyorlar peygamberimize. Ey Muhammed sen kaminden vazgeçtin de bunlara mı razı oldun? Yani bizden vazgeçin de bu kölelerle mi oturup kalkıyorsun? Bunları yanından kovarsan meclisine gelir seninle konuşuruz belki de seni dinleriz Mekke'de olan bir hadiseden bahsediyorum size Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem almış dersini aslında nereden aldı Abese suresinden Abdullah İbni Ümmü Mektüm'den dersi almış zaten öyle bir ki Allah Efendimiz hemen anında ben müminleri kovacak değilim diyerek tepki veriyor sonra diyorlar ki o Mekkelilerin Mekke'nin ekabir takımı tamam diyorlar kovma Sadece şunu yap o zaman biz geldiğimizde onlar gitsin sadece biz oturalım biz gittiğimiz zaman yine onlar gelsin otursun. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz yine hayır diyor. Hazreti Ömer onlar gittikten sonra diyor ki ya Resulallah taleplerini acaba kabul etse miydin? Çünkü bak ne güzel bir teklif var ortada. Diyorlar ki tamam kalsınlar ama biz geldiğimiz zaman gitsinler. Biz oturduğumuzda bizim meclisimiz sadece bize has olsun. Biz bir dinleyelim seni. Acaba sen öyle bir meclis oluştursan seni dinleseler Müslüman olmazlar mı? Aleyhissalatü vesselam Efendimizin de gönlünden ya olabilir diye bir şey geçiyor. Tabii ki dinleseler belki Müslüman olurlar. Ayet iniyor ayet. En'am suresi 52. ayet. Ve bakın ayet ne diyor peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona yalvaranları yanından kovma. Onların hesabından sana bir sorumluluk, senin hesabından da onlara herhangi bir sorumluluk yoktur ki bunları kovup da zalimlerden olasın. Allah konuşuyor ve peygamberine bunu söylüyor. Aleyhissalatü vesselam efendimiz, hemen hemen anında anında o manadaki düşüncelerinden vazgeçiyor ayeti okuduğu zaman Hazreti Ömer gözyaşları içerisinde ya Resulullah ne olur benim için de istiğfarda bulun diyor. Vallahi benim niyetim kötü değildi. Benim niyetim buydu diyor. Şimdi bu ayet inmiş ya Süheyb'in, Ammar'ın, işte Habbap'ın Bilal'in hakkında hava atıyorlar Mekke'de. Diyorlar ki bizim hakkımızda indi bu ayet. Bu ayet inmeyene kadar diyorlar ki bu adlarını saydığım sahabi efendilerimiz biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle aynı mecliste bulunuyorduk. Ama ayet indikten sonra Resulullah ne yaptı biliyor musunuz? Her seferinde dizini dizlerimize yasladı. Bize o kadar yakın oturdu ki biz anladık o ayetin Allah Resulü'nde oluşturduğu etkiye bizim böyle dizimizi dizimize yaslayarak oku, oturuyordu. Aradan bir müddet geçti Kehf suresinin 28. ayeti indi. Nefsini sabah akşam Allah'ın rızasını isteyerek Rablerinle, Rablerine yalvaranlarla beraber tut ayeti inince diyor ki bu adı geçen sahabiler biz kalkmayana kadar Resulullah meclisten kalkmıyordu. Biz oturuyoruz onun yanında oturmak da zaten en büyük lezzet bize. Allah Resulü bizi terk etmiyor. O ayet diyor ya onlarla beraber otur. Aleyhisselatu vesselam efendimiz dizini dizlerimize yaslıyor. Saatlerce biz otursak o da bizimle beraber oturuyor. Ne de neticede sonradan biliyorsunuz ayetler inecek Medine'de o meseledeki hukuk yeniden düzenlenecek. Ama asıl Aleyhisselatu vesselam efendimizin sözüne dikkat edin. Ne dedi biliyor musunuz efendimiz? Canlarımız yoluna kurban olsun. Allah'a hamdolsun ki ümmetimden bir kavim ile beraber nefsime sabretmemi bana emretmeden Allah benim canımı almadı. Allah bana onu emretti. Kavmimin içerisinden o zayıflarla beraber oturmayı Allah bana emretti. Ey davetlere giderken o davetiyenin gönderilene bakarak gidenler. Ey düğüne giderken 40 tane bahane bularak gidenler ey şu ey bu hep ve be ben kendi nefsime de söylüyorum. Hepimizin buradan alacağı bir şey var. Bu sadece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem alakalı bir durum değil. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kendisinin üzerinden bize ayar veriyor. Ve diyor ki ben diyor böyle bir muhat ayete muhatap olmakla hamd ediyorum Rabbime ki kavmimin içerisindeki o zayıflarla Zayıflara karşı sabretmemi Allah bana emretti. Sonra ne diyor biliyor musunuz onları her gördüğünde Hayatım da sizinle, ölümüm de sizinle. Öyle doldu mu? Öyle doldu sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu. Mesele bu. Şimdi nasıl almış Aleyhissalatu vesselam örneği size bir şey söyleyeceğim. Hemen Ebu Sufyan'ın daha Müslümanlığının ilk aşaması Allah Resulü ile görüşmeye geliyor. Ebu Sufyan geçiyor arkasından Ebu Bekir radıyallahu geçiyor. Ebu Sufyan geçerken oradan Selman, Süheyb, Bilal, Habeşi oturmuşlar. Birbirlerine şöyle bir cümle söylüyorlar. İçimizden birinin kılıcı Allah adına bu Allah düşmanını haklamadı. Birimiz bunu öldürmedik şimdi adam çıktı geldi. Ebu Bekir dönüp onlara diyor ki ya siz ne diyorsunuz? Kureyş'in ulusu Kureyş'in büyüğüne karşı mı bu cümleyi söylüyorsunuz? Gidiyorum diyor sizi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayet etmeye. Hazreti Ebu Bekir gidiyor Resulullah'ın huzuruna Ebu Sufyan da giriyor. Olan olunmuş konuşulan konuşmuş Ebu Bekir sonra söylüyor diyor ki Ya Resulallah Süheyb, Ammar, Bilal oturmuşlardı. Ebu Sufyan onların önünden geçerken böyle bir cümle söylediler. Ben de onlara karşı biraz kızdım. Aleyhissalatü ve senafenimiz bir anda rengi değişiyor koş diyor Ebu Bekir koş koş ve onların gönüllerini al ben bir defa içimden geçirdim Allah şu ayeti indirdi diyor En'am suresi 52. ayeti okuyor ben bir defa geçirdim bak eğer onların gönüllerini kırarsan Allah seni uyarmak için ayetler indirebilir koşuyor Ebu Bekir Müslüm'den okuyoruz bu rivayeti koşuyor. Yanlarına geliyor diyor ki ne olur diyor biraz önce size biraz kızdım ama sebebi şuydu ne olur hakkınızı helal edin. Ne olur bana karşı gönlünüzde bir kırgınlık olmasın diyor onlardan gönül almaya çalışıyor. O üç sahabi de Hazreti Ebubekir'i üzdükleri için onlar da Hazreti Ebubekir'den Bekir'den özür diliyorlar. Mesele bu kadar ciddi bir meseledir. Meselenin bu kadar ciddiyetinin farkında belki değiliz biz. Başka başka sevdalardayız. Karşımıza gelen insanların cüzdanlarıyla, etiketleriyle, toplum içerisindeki kariyerleriyle ilgileniyoruz. Yanımıza gelen insan eğer toplumda değer görüyorsa biz değer veriyoruz. Eğer değer görmezse değer vermiyoruz. Önümüze almıyoruz, yanımıza almıyoruz. Onlarla oturup dertlerini konuşmuyoruz. Bütün bunların hepsine söylüyor bunlar. Ve Hazreti Nuh'a da aslında o gün kavminin söylediği şey, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yıllar sonra muhatap olduğu şeyden farklı değil. Şimdi benim güzel kardeşlerim bir daha dönelim Hazreti Nuh'a. Ne diyorlar onlar Hud suresi 29-30'da şu ara suresi 111 115te Dikkat edin burada iki psikolojiyi öğreneceğiz aslında. Hem inkar psikolojisini hem inananların psikolojisini. Hud 29.30'da diyorlar ki ey kavmim Nuh aleyhisselam konuşuyor. Konuşmalar devam ediyor Nuh aleyhisselam konuşuyor. Ey kavmim Allah'ın emirlerini bildirmeye karşılık sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Benim mükafatım Allah'a aittir. Ben iman edenleri kovacak değilim. Çünkü onu istiyorlar ondan. Çünkü onlar Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizi bilgisizce davranan bir topluluk olarak görüyorum. Sizin benden bu talebeniz neyi gösteriyor biliyor musunuz diyor Hazreti o. Cahilliğinizi. Siz kendinizi üstün görüyorsunuz ama o insanlarla sizin üstünlük noktasındaki dereceleriniz yarın Allah katında belli olacak. Benden bunu istemeyin diyor ve ben onları kovacak değilim siz haklarında bilgisi olmayan şeyi benden istiyorsunuz şu ara süresindeki şu ayetlere bakın yine devam ediyor konuşmalar şimdi şöyle bir şey söylüyorlar onlar şöyle cevap verdiler Nuh'a sana düşük seviyeli kimseler tabi olup dururken biz sana iman eder miyiz hiç sana inananlar sadece toplumun alt tabakası Nuh dedi ki onların yaptıkları hakkında bilgim yok ben onların her şeylerini biliyor değilim ama onları iman eden insanlar onların hesabı ancak Rabbime aittir. Bir düşünseniz ben iman edecek olanları kovacak değilim ben ancak apaçık bir uyarıcıyım size de uyarıyorum. Ne dertleri benim güzel kardeşlerim dedim ya iki psikolojiyi öğreneceğiz burada. Gerçekten peygamberler tarihine şöyle bir baksak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dahil Efendimiz'e ve ondan önceki iman edenlere hep fakirler toplumun seviye itibariyle altta olanlar mı inanmışlar? Hayır böyle bir şey yok her zaman için böyle olmaz biz hükümdar peygamberleri işleyeceğiz şimdi göreceksiniz Davut aleyhisselam gibi Süleyman aleyhisselam gibi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme de iman edenlerin içerisinde fakirler de vardı. Abdurrahman İbni Af gibi zenginler de vardı. Osman radıyallahu anh gibi zenginler de vardı. Aşere-i Mübeşşere'nin onu da Mekke'nin en zenginleri, en soylularından oluşuyordu. Onlar da var, Ammar da var, Bilal de var. Yani bir toplumun kesimiyle alakadar durum yok. İlle de fakirler oluşacak, ille de zenginlerden oluşacak diye bir şey yok. Hak eden, hidayete... Kim laikse Allah onu o peygamberlerin yanına dostları olarak arkadaşları olarak havarileri olarak sahabileri olarak getirmiş oluyor. Ama böyle bir strateji var şeytan da bizi bu noktadan biraz vuruyor. Mesela bir kardeşimiz diyelim ki eğer maddi durumu biraz normalse her hafta derse gelir. Cemaatle namaza da gider e biraz böyle yükselmeye başladı mı? Refah seviyesi ilk feda ettiği şey İslam adınaki gayretleri olur. Bir hastalık işte bu hastalık niye şöyle bir algıyı oluşturuyor şeytan aynen onların zihninde de bu var. Ya din fakirlerin işi kardeşim zengin adam ne yapacak dini? Allah yolunda mücadele etmek tebliğ davet o işte züğürt adamların işi zaten boş kalmış başka bir işi yok kendine bunlarla uğraşıyor. Böyle bir mantığı uyandırıyor şeytan bizlerde. Uyandırdığı için zaten oradan gol yiyoruz. Yoksa biz bak hepimiz şurada toplasam belki bir avuç şafi çıkar gerisi Hanefi'dir. Hanefilerin imamı İmam-ı Azam İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh bir dünyayı elinin tersiyle itti ilimde geldi bir noktaya oturdu. Şimdi bunların numuneleri var ortada. Bugün eğer bunlar azsa Biraz zenginleşince arabasının markası değişince işte biraz imkanlar artınca bunlardan çekiliyorsa insanlar bu aslında inkarın oluşturduğu psikolojinin etkisinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla biz bu meselenin aslını öğrendiğimizde Allah bizi imkanlar içerisinde arttırdığında bizim ilk arttırmamız gereken İslam yolundaki mücadele noktasında ayırdığımız zamanlardır. Budur. Paramızı da malımızı da servetimizi de vaktimizi de eğer bu noktada arttırmazsan buradaki o psikolojiye kendimizi kaptırmış oluruz. Allah hepimizi bu noktada muhafaza etmiş olsun. Şimdi benim güzel kardeşlerim dünyadaki cennetle işi bağlayalım. Fazla gidersek Hazreti Nuh'la alakalı daha söylenecek çok şey var. Onlar da öteki derse kalsın. Şöyle bir başlık açacağım bugün. Hayırlı olanı istemek. Hepimizin konuşurken konuştuğumuz zaman eh hayırlısı olsun dediğimiz, hayırlısını istediğimiz ama şuurluca söylemediğimiz bir şeye dikkatlerinizi çekeceğim. Farkında olmadan ya da bazen nefsimize düş malup düşerek farkında olarak hayatı inanılmaz derecede şu anda zorlaştırıyoruz biliyor musunuz? Hayat bu kadar zor değil aslında ama biz biraz Zorlaştırıyoruz bu zorlaştırdığımız en büyük alanlardan bir tanesi de evlilik evlilik sonrası aile meselesinin korunması yani ailenin kurulması ve ailenin korunması zorlaştırıyoruz gözümüzde bir bambaşka yerlere oturuyor gençlerin zihin dünyaları bu telkinlerden dolayı farklı çalışıyor. Büyükler işte gelenekten dolayı görenekten dolayı bir düğün yapacağız işte elin içerisinde şöyle olmaz böyle olmaz bir sürü etraftan gelen telkinlerden kaynaklanan şeyler her ne ise bir şekli de ağırlaşıyor ağırlaşıyor ağırlaşıyor ve biz artık o ağır yükün altında ezildiğimiz için ya evlenmeyi geciktiriyoruz. Ya da ailenin korunması meselesinde Allah bize bir aile nasip etmiş eş nasip etmiş çocuk nasip etmiş bunu koruma noktasında aciziyet yaşıyoruz zedeliyoruz. Cennet bahçelerinden bir bahçeye dönüşmesi gereken evimizi hanemizi üzülerek söyleyelim ki önce cinnete sonra da cehennem çukurlarından bir çukura dönüştürüyoruz. O yanlışa düşmeme adına ben Allah Resulü'nün bir hadisini size nakletmek istiyorum. Efendimiz bir şey söylemişse inanan erkek ve kadınlara düşen o sözün karşısında durup sözün gereğini yerine getirmektir. Eğer biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin adımının üzerine adım atarsak Söylediği sözünün üzerine söz koyarsak ama ne yapalım ya gelenek böyle deyip işte bir şey söylersek adetler böyle deyip başka bir şey söylersek em millet kınamasın deyip başka bir şey söylersek hayatımızda bir defa evleniyoruz bir daha mı evleneceğiz onun için şunları da yapalım deyip bir şeyler eklersek eklediğimiz her şey bizim sırtımızda bir daha dönüşecek. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Abdullah İbni Abbas'ın radıyallahu anhuma Allah ondan da babasından da ebeden razı olsun. Bize naklettiği bir hadiste diyor ki dört şey kime verilmişse dünyanın ve ahiretin en hayırlı mükafatları ona verilmiştir. Dünya deseydi tamam işin bir boyutuydu. Allah Resulü dünya ve ahiret dedi. Dünyanın ve ahiretin mükafatları hayırları o şahsa verilmiştir. Dört şeyi sayıyor şimdi sallallahu aleyhi ve sellem. Lisan-ı zakir zikreden bir dil. Her an Allah'la beraber konuşan Allah'ın öncelikli olarak Allah'ın istediği bir hayatı hayatının önüne koyup Allah öncelikli bir hayat yaşayan zikir bu yoksa sadece Allah-u Ekber la ilahe illallah subhanallah elhamdülillah demek değil bu işin kavli boyutudur. Burada söylenen şuurlu bir biçimde bunun yapılmasıdır. Yani Allah öncelikli bir hayatı her an zikrinde ortaya koyup bu hatırlatmadan geri kalmayan. Kalbi şakir şükreden bir kalp ortalığı velveleye vermeyen. Kendinden daha üsttekilere göz dikmeyip, kendinden aşağıdakilere bakan, 80 metrekare evde oturuyor, evinin genişliğinden darlığından ortalığı velvele veriyor, iddip de evsiz kalan insanları görmek, amcasını, amcasının oğlunu, dayısını, komşusunu değil, alttaki birisine bakıp o noktada şükretmek, şükreden bir kalp. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dediği bu aslında bunlar dünya ahiret mutluluğunu bize kazandıracak şeyler. Üçüncüsü belaya sabreden beden Allah Resulü'nün üçüncü hayır olarak nitelendirdiği bu. Dördüncüsü de nefsine hıyanet etmeyen kocasının malını canı gibi muhafaza edip dininde kocasına yardımcı olan salih kadın. Dördüncüsüne ne olur dikkat edin. Nefsine ihanet etmeyen kocasının malını canı gibi muhafaza edip son cümle böyle hepimizin zihninde olması gereken özellikle hanımlarımızın üzerinde çok ciddi bir biçimde durması gereken bir cümle dininde eşine kocasına yardımcı olan saliha kadın. Eğer benim eşim ben bir kadın olarak şimdi konuşuyorum kadınların adına konuşuyorum. Benim eşim cemaatle namazda tembellik yapıyorsa ben bir saliha kadınsam o eşimi atarım evden. İtelerim çık derim bir şekilde bir şey yaparım alttan girelim üstten girelim. Onu o hayırdan mahrum etmem. Eğer benim eşim zamanında gençliğinde ya da işte. Evliliğin ilk dönemlerinde İslam için bir şeyler yapıyor. Şimdi tembellik yapıp gelip evde televizyonun karşısında sızıp kalıyorsa ben bir saliha kadınsam ben onun oturduğu o koltuğa iğneler koyarım. Gidip iğneler koymasın sakın kadına yani derdimi anlaşılıyordur herhalde. Derdim yani onu teşvik ederim. Teşvik ederim ona onu yaptırırım. Eğer ben saliha bir kadınsam İmkanlarımın üstesinden bir şey isteyip de onu borca onu sıkıntıya onu faize onu dinini sıkıntıya sokacak şeylere koymam. Çünkü salihalık bunu gerektirir. Şimdi salihalık bunu gerektirir de salihlik de bir şeyleri gerektirir. Onu da söyleyeceğiz zaten bu tek taraflı değil şu anda konu bu olduğu için böyle oldu. Dolayısıyla burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey bizim önümüze koyuyorsa Hayrı isteme adına bizim bir talebimiz olmalı. O hayrı elde etme noktasında da hepimizin önünde olması gereken hedefler varılması gereken hedefler bunlar olmalı. Kalbimizi şükreden bir kalp haline getirmek. Dilimizi zikreden bir dil haline getirmek. Bedenimizi her türlü imtihana karşı sabredecek bir hale getirmek. Eğer hanımsak da. Saliha kadının kodlarına ait şeyler konuştu sallallahu aleyhi ve sellem burada. Buna ait bazı şeyleri de yerine getirmek. Cenab-ı Hak hepimize bunu nasip eylesin ve bizi bundan ayırmasın. Hanımlarımızı saliha, beylerimizi salih, hepimizi de Hazreti Nuh'un yolunda gayret eden, onun davetini anlayan, onun davetinin gereklerini yerine getiren bahtiyarlardan eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Ahlemim. El Fatiha.